Açık Dergi Evet Açık Radyo ve Açık Dergi devam ediyoruz. Canlı yayındayız. 7'ye 6 geçiyor saat. Şu anda programın başında da duyurmuştuk. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler dergisini konuşmak üzere mesut varlık burada olacak demiştik. Canlı yayında konumuz. Hoş geldiniz. Mesut Merhaba, Bay. hoş bulduk. Evet, birinci sayısı çıktı birkaç ay öncesinde. Sorumlu yazı işleri müdürü. Hı hı olarak ulaştık size daha fazlasını da burada konuşacağız hep beraber ilk sayı kanon dosyasıyla kanon evet. odayla çıktı sonraki sayılarda birkaç ay sonra çıkacak diye tahmin ediyoruz kült nedir oradan başlayalım kimler e, ortaya koydular canlılarını peki ee, öncelikle o zaman isminden ee, başlayalım evet, mı? Ee, i̇lk başta tabii işte dergi çıkarmaya karar verdikten sonra e, içerik yapısının vesairesinin nasıl olacağına karar vermeye çalışırken elbette peki adı ne olacak Hı -hı. sorusu ortaya çıkıyor. Ee, Türkiye'nin ilk kültürel incelemeler dergisi ni e, dergisine nasıl bir isim e, koymamız gerekiyordu ve ...bizim bu dergiyi çıkarmaktaki motivasyonlarımızı da hı hı. açıklayabiliyor olmalıydı. Evet. Ee, bu nedenle hem kültür kelimesinin e, kökeni olması hı. itibariyle... ...hem de tek başına zaten yeterince e, provokatif bir kelime olması itibariyle... Evet. E, ...bizim de bu dergiyi çıkarmaktaki dertlerimizden birini e, seslendiriyor olması itibariyle kült ismine... Evet. Karar verdik. Bu derdin ne olduğuyla devam edelim isterseniz. Kürt kültlere karşı demişsiniz <gülüyor> evet, bir kere. Evet. Kültler. O zaman kültler hangi kültler onları? Ee, yani e, o kadar çok ki. <gülüyor> evet. Yani onları saymaya herhalde e, Açık Radyo'nun bu sezonki bütün e, saatlerini almamız gerekiyor. Umarım ilerleyen zamanlarda belki <gülüyor> kültüel incelemeler programı da mümkün olur. Neden olmaz? Açık olmasın? Radyo'da. Yine de şöyle o zaman formüle etmeye çalışayım kültürel incelemelerin. ...kendi yapısında kültlere Hı -hı. karşı olmak var mıdır... ...diye sorayım. Ee, yani... ...doğası gereği var mıdır? Ee, herhalde... E, ...kültürel incelemeleri... ...yapan kişinin meşrebine göre değişir. Her e, akademik disiplinde... ...olduğu gibi. Evet. E, yani bir bakıma... ...tarih disiplinin de içinde kültlere karşı olmak... ...vardır Hı -hı. ya da yoktur... Hı -hı. ...denilebileceği Hı -hı. gibi. E, ama bizim burada ki... E, kültürel incelemeler e, mantığımız, e, ona yaklaşımımız, anlayışımız e, bu minimalde. Evet, yani ben her zaman kültürel incelemeleri daha çok, nasıl diyeyim, sosyoloji, felsefe gibi herhangi Hı -hı. bir disiplinden çok her zaman bir metot olarak anlamışımdır. Her zaman bir yaklaşım evet. olarak anlamışımdır. Böyle söylemekte bir sakınca var mı ki kültürel incelemeler e, ne zaman geldi Türkiye'ye? Bunu da kısaca belki bir değinsek çünkü birçoklarımızın aşina olduğu bir konu çok ama... Eski değil. Çok yani, eski de değil. Dolayısıyla bilinmez Herhalde çok uzatsak 20 yıl falan diyebiliriz yani. 20 yıl evet. 90'lar, 90'ların başı. Evet. E, yurt dışında ortaya çıkışıysa İngiltere'de. 10, 100 yıl yani başı. 20. yüzyılın 1900'lerin evet. e, başlarında. Evet ve çeşitli entelektüel trendlerden nasibini alıp farklı Aynen, yö yönlere öyle. gidiyor kültüel incelemeler. Türkiye'ye geldiğinde belli bir olgunluğa. E, eriştiğini de söylemekte. Evet. Hiçbir sakınca yok. Hatta bununla beraber sizin e, işaret ettiğiniz bir şey var. Acaba bu kuğunun son şarkısı mıdır? Evet. Diye de bir kayıt koyuyorsunuz Aynen aynı öyle. zamanda. Bunu açar mısınız? E, çünkü artık dünyada işte yüz küsur yıllık bir tarihi olan bir disiplin olarak ve e, yüzyıl başında yani 20, geçtiğimiz yüzyılın başında e, sosyal bilim disiplinlerindeki e, bir buhranın Çocuğu Hı -hı. olarak ortaya çıkıyor kültürel incelemeler. Ee, bu meşhur işte iki kültür evet, ayrımının e, bir çocuğu olarak ortaya çıkıyor ve e, zaman içerisinde kurumsallaşıyor ve her kurumsallaşma gibi zaman içerisinde e, kuruyup kabuk e, bağlamaya başlıyor ve bunun içerisinden yeni e, ürünler, yeni kanallar, damarlar ortaya çıkmaya evet, başlıyor. Evet. İşte toplumsal cinsiyet, sinema vesaire çalışmaları gibi. Hı -hı. E, şimdi... Dünyada o kadar e, çatallanmış ve o kadar ayrıntılanmış e, her bir damarında kendi uzmanlarının olduğu bir alan haline geldi ki kültürel incelemeler. Hı -hı. E, artık bir üst başlık olarak kültürel incelemelere e, ihtiyacımız var mı Hı -hı. tartışması yapılır oldu. Hı -hı. Evet. E, oysa Türkiye'de henüz kültürel incelemeler ne ola ki e, şeyinde bazında e, genel yargıdan bahsediyorum Hı -hı. Tabii, ki. tabii ki. Belli bir takım e, akademik. ...çevrelerin içerisinden bahsetmiyorum. Hı hı. Ee, henüz daha Türkiye'de öyle bir... E, ...genel fikir... E, ...oluşmamışken... Hı hı. E, ...hala sanırım o üst başlıkta... ...bir süre daha devam edilecek Türkiye'de. Evet, birçok disiplin gibi esasında... Aynen ...epey öyle. geç kalmış. Aynen öyle. Yani ona anlayış. bakarsanız dünyada... ...kültür tarihi dediğimiz e, alanda... ...tarihin kendisini... E, ...yutmuş hı hı. durumda... ...değerlendirilebilir. Evet. Ama hala tarih diye... ...bir disiplin var. Evet, aynen öyle. Evet, bu noktadan aslında... E, ...derginin yapısına da... ...geçesim var. Şu açıdan... E, ...bir kere baştaki söyleşi de şundan bahsediyorsunuz. Belki yap yapıya geçmeden önce... Hı -hı. ...derginin... Im, ...esas nitelikli olduğu... ...düzlemi bir kere daha değerlendirmeye... ...çalışabiliriz. Şu ki mesela... ...Hayat sonsuz değildir, kanun lazım başlayyla sunmuş olduğunuz kült toplantının evet. birincisinde Ferda Keskin'e Türkiye'de bir felsefe ortamının oluşmasını sağlayacak kaynaklar mevcut mudur? Hani bunu hem edebiyat hem felsefe üzerinden soruyorsunuz. Hı hı. Baktığımızda hani aynı kültürel incelemelerde söylediğimiz gibi geçmiş geride çok bir şey yok. Herkes de zaten o ilk defa yapıyoruz galiba duygusu. Evet. Mevcut bu açıdan bu derginin esas amaçlarından bir tanesini de bu alanda belki üretimi de e, teşvik etmek olduğu söylenebilir zannedersem. Buradaki yazıların çoğu e, belli dosyalar hariç. Mesela Liosan'ın yazısı hariç hmm. o epey eski bir yazı. Bülent Somenkini bilmiyorum muhtemelen bu e, dosyaya o gündeme, dair, evet, gündeme dair. Ama çoğunlukla hep sayı ve konuya e, yönelik üretimler. Bu sayıda evet. evet, evet öyle oldu. Evet. Peki genel yapısını konuşalım bunun üzerine. E, kimler var dergiye e, katkılarda bulunan hangi alanlardan geliyorlar? Çeşitli alanlardan geldiğini söylemekte bir sakınca yok. Birçoğunun akademik titre olsa da Hı -hı. alanları oldukça e, farklılar. Öncelikle derginin içerisindeki bölümlemeden bahsedelim isterseniz. Sonrasında okay. dosyaya kimler e, katkıda bulundu ve kimler katkıda bulunabilir kısımlara geçeriz. Yani ilk sayımızın e, içerik yapısından bahsederek başlayalım. E, o zaman içerik sırasına göre, dergideki sıraya göre e, tamam. gidiyorum. E, önce bir kült giriş yazımızın e, o, bu ilk sayımız olması itibariyle o e, ilk sayımızda bir miktar e, manifestif bir e, sesle evet. çıktık. Bundan sonrakiler umarım normalleşecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Kültlerle uğraşırken çok kolay olmaz. Işte ne kadar gelmiş, başaracağız yani onu ben de yani. bilemiyorum ama göreceğiz. Ee, ve ardından kült kayıt başlığımız var. Orada iki ayrı derdimiz var. Bir, tıpkı bu sayıda yaptığımız gibi işte 2010 yılının Nobel ödülünü alan Mario Vargas Llosa'nın Nobel konuşmasını koymak yerine 1977'de Oklahoma Üniversitesi'nde yaptığı hı hı. ve bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de hiç anılmamış, hiç ses getirmemiş. Halbuki o dönemi itibariyle tam da Türkiye'de tartışılan bir konu olan toplumsal taahhüt ve yazar evet. ilişkisi üzerine bir yazı. Evet. Yani bu mezunun hala Türkiye'de hakkıyla hesaplaşıldığı kanaatinde değildin. Evet. E, hala bir yazara entelektüeli e, daha doğrusu yazara entelektüeli değil de, yazara e, toplumsal görev evet. e, yükü söz konusu e, ve ardından kült bakış köşesi var bu köşede kült bakışa geçmeden önce kült kayıtın Heh, diğer evet ya diğer şeyden önce esasında yani Leo sayıp bu sayıya Hı -hı. katma e, saykini ne olduğunu söylesem şimdi e, özellikle hani, hep oraya çekiyorum. Üzgünüm eğer yanlış bir yer desem oraya ge geri, geri döndürün. Ee, kültürel araştırmalar hı hı. E, dalına, alanına bir katkı olarak gördüğünüz eserleri mi çeviriyorsunuz küt kayıt kısmında... ...yoksa doğrudan gündeme dair o gün hı hı. söylemek istediğinizi ifade eden yazıları mı? E, i̇şte iki kanalı var. Biri e, gündeme dair ama ona böyle bir yamuk e, bir şeyle yaklaşmak... Ee, yani 2010'daki bir gündem nedeniyle 77'deki bir makaleyi koymak evet. gibi. Ee, bir ikincisi de yeni sayıda, ikinci sayıda e, onu yapacağız. Bir ikincisi de e, Türkiye'de ya hiç yayınlanmamış yahut arşivlerde kalmış, sandık hı hı. içinde kalmış hı hı. E, bir takım belgeler, kağıtlar, yazılar, tartışmalar var. E, ve hiç gündeme çıkamamışlar bir türlü. Evet. O yüzden ikinci sayıdan itibaren aslında bu başlığımızı kayıt yerine kayıp, kayıp. E, haline çevirmeyi şu anda düşünmeye başladık. Evet. E, muhtemelen onu yapacağız. De, e, hafıza e, çalışması. Onun, yani bu bölümün böyle bir iki e, şeyi olacaktı. E, yani YOSA'nın e, kültürel incelemelere malzeme veren bir yazar olarak da hı hı. okunabilmesinin yanı sıra e, dergide... Tamamen kültürel incelemeler alanının kendi içinden verdiği ürünleri yayınlamak yerine hı hı. E, bu alanın kendine e, malzeme olarak kullanacağı hı hı hı hı. E, yeni malzemeleri de ortaya çıkarmak evet. gibi de bir e, derdi evet. var. Evet. Yani masanın her iki tarafında da e, oynamaya çalışacak evet. bir Kült dergi. bakış da bu minvalde gidiyor aslında. Kült tamamen gündem. Hı hı. Evet. E, dergi dört aylık periyotla çıkan bir dergi. Çıktığı ayın öncesindeki dört ayda e, Türkiye ve veya dünyadaki e, gündemi ne demekse kültürel incelemeler bakış açısıyla e, bir akademisinin e, değerlendirmesini isteyeceğiz. Evet. Bu sayıda Bülent Somay oldu. Bir sonraki sayıda Ferda Keskin olacak. Evet. Ne demekse demişken siz esasında yine ön sözde koyduğunuz bir kayıt o da yani. Kültürel incelemelerin ne olduğunun da araştırması zannedersem evet. bu dergi değil mi? Disiplinin evet. buna, buna... kendisi de bir soru haline getirilecek. Evet, çeşitli tarihsel zorunluluklardan ya da doğrudan sizin yaşadığınız zorunluluklardan evet. kaynaklanan bir şey bu. Evet, devam edelim istiyorum. Kanon'u konuşmak istiyorum çünkü tamam. Zira. Kanon nedir bir kere? Hep şimdi akla bir sürü <gülüyor> çağrışım geliyor. İlk önce müzikal çağrışım geliyor. Evet. Ama bunun haricinde... ...oldukça ilginç anlamları da var... Evet, yani ...bildiğim kadarıyla... ...biraz da işte edebiyat alanında tartışıldı... Evet. E, ...Türkiye'nin edebiyat kanonu nedir... ...100 temel eser evet. mevzu... Evet. ...üzerinde bir miktar tartışma yapıldı... E, ...halbuki kanon... ...dediğimiz şey... E, ...kelime kökeni itibariyle... ...zaten bir... E, ...kamış demek... E, ...bunun üzerinden gittiğimizde... ...zaten doğrudan fallusa... Evet. E, ...varıyoruz... ...zaten kapakta e, Yüksel Arslan'ın tam ortada Fallus'un olduğu bir e, şehir yapısı e, art ürünü kullanmamızın sebebi de bu. Evet. E, hal böyle e, olunca kanon meselesini e, içinde kamış yani Fallus meselesini taşıyan yani iktidar hı hı. E, meselesini taşıyan e, bir kelime üzerinden gittiğimizde aslında... E, Kanunu tartışacağız dediğimiz anda sadece edebiyat kanonunu bir listeler yahut müzikteki kanonu bir notalama sistemi olmasının çok ötesinde bir kavram olarak evet müzikte de evet edebiyatta da ama örneğin tıp alanında da evet. kutsallık tartışmaları içerisinde de bilimin kendi içerisinde de tartışılması gerektiğini bu kavramın aslında oldukça geniş bir kavram olduğunu söylemeye dairet e, gösterdik. Evet peki bu kanon kavramının kültürel incelemeler tarihinde de bir karşılığı var mıdır tartışma olarak? Ee, e, elbette yani çıkışı itibariyle e, sosyal bilim disiplinlerinin birbirini görmez derecede uzmanlaştığı hı hı. ve dolayısıyla e, iktidar alanlarının birer ada parçaları halinde birbirlerinden tamamen e, koptuğu ...ortamın içerisinde bir kesişim kümesi olarak evet. çıkan bir disiplin olarak şeyin, kültürel incelemelerin... ...elbette bütün sosyal disiplinlerin o birbirini görmez yapısına bir şeyler söylüyor olması lazımdı ki... ...herkesi bir yerde en azından bir nebze toplayabiliyor olsun. Evet. Yani belli kanonlara karşı başka evet. türlü bir kanon. Aynen öyle. Esasında denilebilir yani öyle. kültür incelemini için. Evet, tam da böyle bir alan. Bu açıdan esasında Türkiye'deki e, akademik ortamda tam olarak nasıl bir ihtiyacı karşılık geldiğini de sormak isterim size <gülüyor> kültür incelemini. İhtiyaç var mıydı bilmiyorum ama boşluk vardı o kesin. Evet. Ee, çünkü... Şu anda Bilgi Üniversitesi haricinde başka yerlerde var. Var. Var. Yani Türkiye'de e, aktif olarak açık görünen e, 4-5 tane var ama aktif her sene düzenli olarak öğrenci almaya devam eden... Ee, yanlış bilmiyorsam üç bölüm olması gerekiyor. Üç bölüm. Evet, peki beni epey düşündürten bir şey. Murat Belge ve Ferda Keskin isimlerini koyarak e, sunduğunuz bu Kürt toplantılarının başlığı da hayat sonsuz değildir. Kanon lazım. Şimdi Kanon'u... Yani bu Murat, Belge Murat Belge'nin sözüyle başlığa çektik. Evet başlığa çekmişsiniz ama yine de sormak istiyorum size hazır sizi burada yakalamışken. Yani Kanon e, hemen... Yok sayiptir reddedip de bir kenara bırakabileceğimiz bir şey değil, değil zannedersem, değil, değil mi? Tam değil. da asla değil. Yani e, kanun e, elbette tartışılması, e, en sonuna kadar e, şey yapılması, e, belki yerilmesi gereken, <gülüyor> ama <gülüyor> onsuz da asla edemeyeceğimiz bir e, kavram. Evet. Çünkü kanunsuz hakikaten e, yaşamak çok mümkün değil. Evet nasıl olacağını bilmiyoruz en azından. Evet bilmiyoruz ama e, bunu bilerek eleştirmek e, ve kritik etmek en azından e, daha olumlu, daha hı. verimli sonuçlar Aynen, kesinlikle çıkarabilir. Kesinlikle daha verimli oldu. Evet hmm, lafı çok dağıtmamak istiyorum. Kanon'u daha uzun uzun yine o muhtemelen açıkladı <gülüyor> program ederdi ama yap, dergin yapısını gerçekten konuşmak istiyorum. Ama kısaca bir özel dosyası olduğunu da söyleyeyim. Hı hı. E, bir konferansı. Mercek altına alan bir özel evet. dosya bu. Haricinde dosya e, içerinin dışında serbest bölge isimli hmm. bir bölge var ki Türkiye'li rak ve nekropsi bahşelerini taşıdığını söylemek lazım. Tuncu Arıka'nın bu e, yazısının dosyaya kimler katkıda bulunmuş? Şale Parla, Saime Turul, Selim Eyboğlu, Erdem Kaşıkçıoğlu, Tolga Tüzün, Ernen Macmillan, Alan F F F F Fidman ve Cüneyt Çakırlar yazılayla destek vermişler. Kürt denemede gündüz vasrafı görmek mümkün. Bülent Sumay ve Savoy Jijek'te okuyabileceğiniz yazarlar. Ben gerçekten yapısına geçmek istiyorum. Ee, i̇lk konuşacağımız şeydi belki ama <gülüyor> kimler çıkartıyor kültü Belki en önemli soru. Kürt'ü, kült, e, Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler e, Yüksek Lisans Programı ve e, Felsefe ve Toplumsal Düşünce e, yüksek Lisans programından bir öğrenciyle birlikte hı hı. E, tamamen e, yüksek lisans öğrencisi mezunu e, olan e, bir ekip çıkarıyor. Hı hı. Yani e, büyük hocalarımızın e, yayın kurulunda yer almadığı tamamen genç akademisyen adaylarının e, çıkardığı bir dergi kült Hocalardan da ama ciddi bir destek var. Hakem, Hakem kurulu baktığımızda. Yani... Hakemli bir dergi olması itibariyle olabildiğince geniş bir hakem spektrumuna sahip olmaya çalıştık. Hı hı. O yüzden de hemen hemen her disiplinden hakem kurulumuz var. Hepsi de sağ olsunlar seve seve kabul ettiler. Evet. evet Mesut varlıkla konuşuyoruz bu arada. Hatırlatmakta fayda var. kült dergisini akademik demeyelim. Genel olarak çoraklık <gülüyor> ve sessizliğe karşı evet. bir dürtme. Aynen öyle. Denemesi, Aynen öyle. dergisi ilk sayısı çıkmıştı. İkinci sayı ne zamandır, üçüncü sayı ne zamandır, neler olacaktır? Kısaca değerlendirmenizi rica Aa, İkinci ve üçüncü sayı aynı anda e, çıkacaklar. Birlikte e, ikinci, üçüncü sayı birlikte çıkacak. E, şu anki piyasada olan birinci sayımızın e, hemen ön kapağının içinde Mayıs ayında yayınlanacağı yazıyor. <gülüyor> ama e, maalesef Mayıs ayında çıkamayacağız. E, ama Eylül ayında yine aynı kültür bu kez dosya konusuyla Kültür. çıkacak buradan da sizin vasıtlınızla bir call for paper yapmış olalım. Evet lütfen çağınız yani vasıtası üniversite yani bir üniversitede asistan, hoca, öğrenci olmak şartı koşulmaksızın dosyamıza ve dosya dışımıza isteyen herkes katkıda bulunabilir. Evet bunun için size ya da kültten herhangi birine ulaşmaları evet. mümkündür. Peki 7:25 geçiyor. Ben sonuna geldim. Ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Açık haydi dinleyicilerine son bir söz. Ee, tek bir şey söyleyebilirim. Ee, Kültür dergisi e, şimdiye kadar e, Türkiye'deki akademik dergiler içerisinde hakemliği üniversitelerin üniversite tarafından çıkarılmış ve hakemli. Onu özellikle e, altını çiziyorum çünkü hakemli olmayıp da üniversitelerden çıkan dergiler vardı. Tabii. E, ama hakemli olan onlarca Dergi var e, ve büyük çoğunluğu da aslında e, herkesin bildiği gibi e, içinde makalesi yayınlanan hocanın dahi açıp okumadığı sadece puan e, hesapları, katkıları için yayınlanan dergiler. E, zannediyorum kült bu anlamda da e, bir ilki başarmanın gayreti içerisinde. Evet. Yeni Okunabilir, e, herkes tarafından takip edilebilir evet. bir e, akademik kültürel dergi olmaya çalışacağız. Evet. Yeni bir dolaşım, yeni bir nefes olacağını ümit ediyoruz. Çok Umarım. teşekkür ederim. Mesulüp ekibimiz olduğunuz ediyoruz. için. Açık Dergi. Açık. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41